Cihat ve davet, insanlar sadece Allah'a ibadet etsinler diye yapılır. Emre uyar. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Allah'ın subhanehu ve Teala insanları bir tek amaç için yarattığını görmekteyiz. Allah subhanehu ve Teala yaratılış amacımızı Zariyat suresindeki şu ayette bizlere bildirmektedir. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat suresi 56. ayet. Rabbimizin kitabı olan Kur'an'da daha yaratılmadan önce bu hakikate bağlı kalmamız adına vermiş olduğumuz sözden bahsetmektedir. A'raf suresinde de şöyle buyurmaktadır: Kıyamet gününde biz bundan habersizlik demiyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı. Onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Onlar da Evet, buna şahit olduk dediler. Araf Suresi 172. Ayet Hepimiz Allah'a subhanehu ve teâlâ, O'na kul olmak adına söz verdik. Allah'ın subhanehu ve teâlâ rububiyetine, Rabbliğine dair vermiş olduğumuz bu söz, aslında O'na kul olacağımıza dair verdiğimiz sözdür. Çünkü Rabb kimse, ibadet edilmesi gereken merci de O'dur. Ancak bu söz verme sahnesini hiçbirimiz hatırlamamaktayız. İşte Allah subhanehu ve teâlâ, Rahmetinden dolayı, insanların bu sözü verdiklerini onlara hatırlatması için insanlardan olan bir elçi, bir peygamber göndermiştir. Bu peygamberler, kavimlerine Allah'a vermiş oldukları bu sözü hatırlatmışlar ve birer insan olmaları hasebiyle vefat edip Rablerine dönmüşlerdir. Allah subhanehu ve teala yine sonsuz rahmetinin bir tecellisi olarak bu ibadet görevini hatırlatmak amacıyla peygamberlerin kavimlerine iletmiş olduğu mesajları kitaplaştırmak suretiyle bu mesajları ebedi hale getirmiştir. Ta ki insanların Allah'a hesap verdikleri gün sunacakları bir mazeretleri kalmasın ve biz bundan habersizlik demesinler diye Allah subhanehu ve teala böyle takdir buyurmuştur. Bu mesajı ileten son peygamber ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'di. Allah'ın insanlara ilettiği ibadet veya kulluk mesajını içeren kitapsa, önceki kitapların aksine hiçbir tahribat ve tahrifata uğramamış olan Kur'an-ı Kerim'di. İnsanların ancak kendisinin yerine getirilmesiyle Müslüman olabilecekleri La ilahe illallah kelimesinin ifade etmiş olduğu manada bizim Allah'a söz verdiğimiz Peygamberlerin davet ettiği ve kitaplarda yerini bulan kulluk vazifesiyle paraleldir. Bu kelime, Allah'tan başka ibadeti hak eden yoktur manasını ifade etmektedir. Buysa, kulluk vazifesinin sadece Allah'a yapılmasını gerektirmektedir. Kulluksa, hayatın sadece belli alanlarında değil, hayatın tamamında yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur. Nitekim Allah subhanehu ve teâlâ, Ayette şöyle buyurmaktadır. De ki: Namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir. En'am suresi 162. ayet. Hayatın ve ölümün sadece Allah'a adanması kulluk vazifesinin yerine getirilmesidir. Bu ayeti okuyan bir kişinin kulluğu belli zaman ve mekanlara hasretmesi veya hapsetmesi büyük bir yanılgı olacaktır. Buraya kadar aktardıklarımız hemen hemen çoğumuzun bildiği bir takım bilgilerdi. Bu bilgileri hatırlattıktan sonra bu bilginin pratize edilmiş halini, yani Müslüman'ın yürüdüğü yolda menheci olarak hayatına geçirmesi gereken asıl meselemize değinebiliriz. Müslüman aksiyoner kimliğe sahip olan kişidir. Kim zaman davet alanında rasullerin yıllarca kavimlerine aktardığı hakikatleri, kınayanın kınanmasından korkmadan insanlar anlatır. Kimi zamansa bu davetle insanların arasına set olan, Müslümanlara zulmeden küfür ehline karşı cihad eder. Kimi zaman onu bir sokakta karşılaştığı birine davet yaparken, Kimi zaman dağlardaki bir mağarada kafirle mücadele ederken, Kimi zamanda Rabbinin rızası doğrultusunda yaşamak için kendi vatanını terk etmiş bir halde gurbette görebiliriz. Yani Müslüman, hayata bilfiil fiil müdahil olan kişidir. Lakin burada bilinmesi gereken nokta, ister cihat ederken olsun, isterse de davet ederken olsun, mücadelenin asıl gayesinin ne olduğudur. İster davet olsun, ister cihat olsun asıl gaye, insanların fıtratlarına geri dönmelerini, yani Allah'a kul olmalarını sağlamaktır. Bu gayeyi taşımayan ameller tecrübeyle sabittir ki, mücadele sahasındaki Müslümanlara hüsran ve zarar olarak geri dönmüştür. Eğer mücadele ederken gaye, sahabenin tayin ettiği gibi tayin edilmezse, akıtılan kanlar, dökülen terler ve bin bir imkansızlık içerisinde verilen uğraşlar boşa gidecek, Müslümanların mücadele azmi kırılacaktır. Meselenin daha net anlaşılabilmesi için buna örnek vermekte fayda vardır. Cihad eden tayfe cihad ederken verdikleri mücadelenin merkezine insanlara yapılan zulümleri ortadan kaldırmak şeklinde tarif edebileceğimiz bir gayeyi yerleştirirse bu mücadelenin şekli ve sonucu değişiklik arz edecektir. Buna en güzel örneği Filistin meselesinden verebiliriz. Yahudiler ve Hristiyanlar birbirlerine olan kinlerine rağmen Müslümanlara karşı tek yumruk olarak ciddi manada zulmetmekte yaşlı, kadın, Çocuk demeden katletmektedir. Rabbimiz tüm mustazafların yardımcısı olsun. Yahudi ile olan savaşı, zulüm ekseninde ele alanların halini bugün maalesef müşahede etmekteyiz. Maalesef bugün aynı tayfe'nin sözüm ona demokratik haklar, devletsel statü kazanmak, tüm dünya devletleri tarafından tanınmak gibi tamamen kof, küllenmiş ve kokuşmuş gündemler peşinde olduğunu görmekteyiz. Bin bir umutla, bir küfür birliği olan Birleşmiş Milletler'de kendilerine bir statü belirleme kaygısı içerisinde olduklarını ve daha düne kadar verilen bu statüyle göğüslerini kabarta kabarta gurur duyduklarına esefle şahit olmaktayız. Kafirlerin kendilerine vermiş oldukları bu hediyeden mutluluk duyuyorlardı. Çünkü artık zulme uğrayan mazlumun intikamını alacaklardı. Ama değişen bir şey olmadı. Roller aynı şekildeydi. Zalim aynı zalim. Mazlumsa aynı mazlumdu. Mücadele ederken belirlenen gaye, mücadelenin şeklini ve sonucunu değiştirmişti. Halkanın intikamını almak ve akıtılan mazlum kanının hesabını sormak gayesiyle eline silah alan Hamas, bir anda kendisini demokratik bir seçimle parlamentoda bulmuştu. Artık bu silahı demokratik sistemini muhafaza etmek ve Birleşmiş Milletler'deki konumunu sağlamlaştırmak için kullanıyordu. Nitekim Hamas, Filistin'de kendi iktidarını tanımayıp, İslami talepleri karşılayacak, İslami bir imaret, emirlik, yönetim kurma teşebbüsünde bulunanları tabiri caizse kılıçtan geçirmişti. Halbuki mücadele sahasında olan Müslümanların, Yahudi ile olan savaşı, en büyük zulmü ortadan kaldırmak gayesiyle yapılan bir savaş olmalıydı. Şüphesiz en büyük zulüm de Kur'an'ın tabiriyle şirktir. Kur'an, Allah'a kulluğu bir kenara bırakıp, yeryüzünde kullara kulluğu yaygınlaştıranları en büyük zalimler olarak isimlendiriyor. Cihat, Allah'ın bu hakkını gasp etmeye çalışan zalimlere karşı sürdürüldüğü zaman, daha köklü bir mücadele ortaya konulup, mücadelede herhangi bir eksen kayması meydana gelmeyecektir. Rabbimizin dilemesi müstesna, aynı durum davet sahası için de geçerlidir. Davet eden taife davet ederken, İnsan toplama merkezinde gayeyi belirlerse, davet eden kimse de davet edilen şey de bir süre sonra ciddi bir tahribat ve tahribata maruz kalacaktır. Gayesi bu olan insanların, sırf kitleleri kaybetmemek adına dini ve kendilerini nasıl yozlaştırdıklarını görmekteyiz. Kitleleri meydanlara toplayıp, kendilerine olan bağlılıklarını tazelemek adına kutlu doğum kutlamaları sergilediklerine şahit oluyoruz. İnsanları kaybetmemek için bir takım bid'atleri terk edemediklerini duymaktayız. Bid'at meselesinde bu gevşekliği ve lakaytlığı gösteren topluluğun, şirk meselesinde hassasiyet göstermesi mümkün değildir. Nitekim bahsedilen grup, mücadelesini demokratik yollardan sürdürmeye uygun görerek, partileşme süreci içerisine girmiştir. Ve bu insanların meydanlara topladıkları kalabalıkları, nasıl da övünerek anlattıklarını işitmekteyiz. Gaye insan toplamak olunca, haliyle, övünülecek şeyler de bu kadar basitleşebiliyor. Halbuki davet de aynen cihat gibi tek maksat uğruna ifa edilen bir ameldir. O maksatta insanları birbirlerine kul olmaktan uzaklaştırıp, sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluğa yöneltmektir. Gaye, dünyevi güce elde bulundurup, siyasi güce elde tutmak adına insanları rastgele toplamak olduğunda davet de, davetçi de, davet edilen kimse de ciddi bir hezimete uğrayacaktır. Gayenin yeryüzünde kullara kulluğu kaldırmak olmadığı yerlerde mücadele, yapısı ve sonucu itibariyle değişikliğe uğrayacaktır. Bunu belirgin bir şekilde mücadelenin cihadi kanadında müşahede edebiliriz. Cihad dinin zirve noktasıdır. Allah ve Resulü bu amele ve onun ehline sayısız övgülerde bulunmuştur. Sayısız övgülere mazhar olmuş bu amel, şeytanın gözünden kaçmamıştır. Şüphesiz ki şeytan, zirve olan amellerde daha fazla enerji sarf edip, bütün mesaisini yapılan ameli batıl kılmaya harcar. Siyere baktığımızda, bütün fitnelerin veya ayrılıkların cihat saflarında meydana geldiğini görürüz. Çünkü karşımızdaki düşman, bu ameli batıl kılmaya kararlıdır. Muhakkak ki bu ameli batıl kılarken de, şeytanın takip ettiği bir menheci, bir yöntemi bulunmaktadır. Ya mücahidin ihlasını zedeler, onca akıtılan kanı, verilen mücadeleyi, sıkıntıları hiç eder ya da cihat ameliyesini asıl gayesinden saptırır. Şeytan gayeyi saptırdığı zaman büyük bir zafere ulaşmış demektir. Çünkü gayesinden uzaklaşmış cihadi bir mücadele her yönüyle değişikliğe uğrayacaktır. Gaye siyasi gücü ele geçirmek olursa cihadın şeklinin değişmesi kaçınılmazdır. Sonuç olaraksa bir cahiliye düzeni yıkılıp yerine başka bir cahiliye düzeni kurulacaktır. Bu sebeple Müslümanların İslami mücadelenin her merhalesinde bir hedef kontrolü yapmaları gerekmektedir mücadele Allah ve Resulü'nün istediği gayeye yönelik olmadığı zaman Müslümanların enerjileri boşa gidecektir. Allah subhanehu ve Teala cihat ederken de davet ederken de gayeyi belirlemiştir. Bu gaye de yeryüzünde otoriteyi Allah'a haskılıp fitneyi yani şirki yeryüzünden kaldırmaktır. Bu yazı Tevhid dergisinin 13. sayısında yayınlanmıştır.